Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selam ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Evet kardeşler, bu haftaki tefsirimize geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nemil suresi 35 yapmıştık en son. Süleyman Aleyhisselam kıssasına uzunca girdik. Belkıs'ın beldesi sebe hakkında bilgi geldi. Oraya bir uyarı mektubu ve davet mektubu, İslam'a girme ve Süleyman Aleyhisselam'ın hükümlülüğüne teslim olma daveti gitti. Kraliçe Berkız da meleesiyle, önde gelenleriyle bu konuyu istişare etti. Ve istişarenin neticesinde de bu basiretli kadın, idareci, Süleyman Aleyhisselam'ın niyetini iyice ortaya dökmek, kararlılığını ölçmek için hakimiyetinin, sultasının büyüklüğünü, Gözlemlemek için bir hediye göndermeye karar verdi. Neticede bu kararın üzerine Sebe Kraliçesi geniş bir heyetle hediyeyi gönderdi. Bu hediyenin neler olduğu hakkında İsrailiyat vabından olmak üzere oldukça teferruatlı bilgiler var ama Kur'an'da ve sahih sünnette hakkında bir bilgi olmadığı için şunları götürmüştür, bunları götürmemiştir. Veya şu vardır bu yoktur diye üzerinde konuşmaya gerek yok. Ancak şu su götürmez bir gerçek ki kendisinin ve ülkesinin geleceğini endişelenen bir yönetici, idareci sultasına gücüne güvendiği birisine elçi gönderecekse hediye gönderecektir. çok değerli hediyeler göndermiştir. Eğer dünyevi bir kralsa gönlünü çilecek derecede çok büyük değerli hediyeler göndermiştir. Evet bu heyet bugünkü okuyacağım 36. ayette Süleyman Aleyhisselam'a geliyor. Yemen'den nereye? Kudüs'e. El-hayet felem ma'a Süleyman'a <gülüyor> gale etumiddu beni bi mal fema atani Allahu hayrun mimma atakum bel entum bi hediyetikum tefrahun. Bu gönderilen heyet ve hediyeyi getiren elçi Süleyman'a geldiğinde Süleyman Aleyhisselam onlara dedi ki bana malla mı yardım ediyorsunuz? Bu getirdiğiniz hediyelerle bana yardım mı ettiğinizi, destekçi mi olduğunuzu zannediyorsunuz? Çünkü Allah'ın bana verdiği şey size verdiği şeylerden çok daha üstündür, hayırlıdır. Bilakis sizler kendi hediyenizle böbürlenir sevinirsiniz ancak. Süleyman Aleyhisselam Allahu Teala öyle şeyler vermiş ki, bu gelen hediyeler onun yanında çerez mesabesinde bile değil. Ben sizin hakimiyetinize, Özgürlüğünüze göz dikmiş bir adamım. sizin dininizi yok etmeye hedef edilmiş bir insan. siz bana ne getiriyorsunuz, benim neyle gönlümü çelmeye çalışıyorsunuz diyerek alay ediyor. Küçümsü onların getirdiğim manları. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın hedefi Sebe Krallığı'nın, efendim Sebe beldesinin zenginliğini sömürmek değil. Şu an Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin sağda solda yaptığı gibi. Zamanında Portekiz'in, İspanyolların yaptığı gibi. Onun maksadı çok daha büyük, çok daha yüce bir maksat. Yeryüzünde İslam hakim olsun, Allah'ın dini hakim olsun, yeryüzünde şirk olmasın. Şirk koşan bir topluma da bu şekilde haberci göndermiş zaten. Müslüman olun bana gelin. Bu mallarla bana yardım edeceksiniz diyor. Bilakis Allah'ın bana verdiği şeyler, size verdiği şeylerden çok hayırlı ve üstündür zaten. Sonra da diyor ki irci'u ileyhim felene'tiyennehum vicinudillâ gubele lehum bihâ felenukhricennehum minhâ ezilleten vehum sâgirû. Sen şimdi beldene dön onlara geri dön. Yemin olsun ki biz onlara onların karşı koyamayacağı bir orduyla geliriz de yemin olsun ki onları oradan zelil olarak ve alçalmış aşağılık olarak çıkartırız. Ben öyle ufak tefek mallarla veya sizin krallığınızın tüm mallarıyla davamdan vazgeçecek bir insan değilim. Bilakis ya siz bana Müslüman olarak gelirsiniz teslim olacak şekilde veya ben size öyle bir orduyla hücum ederim ki o orduya karşı koyacak gücünüz olmaz. Öyle büyük öyle hakim bir orduyla gelirim ona karşı koyamazsınız ve sizleri oradan çıkartırız. O beldede kalamazsınız alçalmış olarak, zelil olarak, mülkleriniz ve haysiyetleriniz ayaklar altına alınmış olarak çıkarsınız diyor. Bu sözü hatırlarsınız. Kral Şeh kız. bizler güçlü ve savaşmayı bilen insanlarız diyen Melesine söylediği sözlerle benzeri. Ne demişti? İnne'l muluke izâ dakhalû qaryatan <gülüyor> melekler krallar bir beldeye girdikleri zaman efsedu ha ve ce'alû izzete ehlihâ ezillâh. Ra'i fesad ederler ve oranın izzetlilerini zelil yaparlar diyordu. O sözü teyit eder gibi Süleyman Aleyhisselam siz oradan zelil olarak çıkartırız ve karşıda koyamazsınız. Öyle bir orduna geliriz ki o ordusu ezer, ezer geçer. Oradan çıkmak zorunda kalırsınız. Diyerek gücünü ortaya koyuyor ve kararlılığını, kararındaki kararlılığını, sebatını ortaya koyuyor. Bunun üzerine elçiler getirdikleri hediyelerle birlikte geri dönüyor. Normalde hediyeyi kabul etmiyor Süleyman Aleyhisselam. Burada hediyeyi kabul etmeme gerekçesi, gönüllerin yumuşamasına sebep olacak türde bir hediye değil bu. Nasıl? Rüşvet. İşte. Evet. Bize karşı düşündüğün, kararlaştırdığın kararın bir daha gözden geçir de. Bize bu inancımız üzere, bu dalaletimiz üzere biraz daha müsaade et derecesinde bir rüşvet aslında. Tabiri caizse bu rüşveti Süleyman Aleyhisselam kabul etmiyor. Ve onlar hediyelerle birlikte geri dönüyorlar. Tabii ki bu heyet gönderiliş gayesine uygun olarak da döndüğü zaman Belkıs'a, Kraliçe'ye ve önde gelen heyete danışmanlara orada gördüklerini edindikleri izlenimleri aktarmışlardır. Onlar da bu izlenimlerden Belkıs'ın da tahmin ettiği gibi bunların büyük bir ordu olduğu, büyük bir güce sahip olduğu dolayısıyla karşı koyamayacaklar kararına varmışlardır. Ancak bu heyet geri döndüğü zaman Süleyman Aleyhisselam onların geleceğini biliyor. Belkıs'ın da önde gelenlerin teslimiyet mektubunu sunmak üzere tabiri caizse. Onlara geleceğini biliyor, tahmin ediyor, kestiriyor veya nasıl bir bilgi alıyorsa onların geleceğinden emin. Diyor ki, kendi gücünü, sultasını onlara ispat sadedinde önde gelenlerine gale yâ eyyuhel mele'u eyyukum ye'tinî bi'arşiha gâble eyyetûni müslimîn Ey önde gelenler! Onlara bana Müslüman kimseler olarak gelmeden önce o kadının arşını, tahtını bana kim, hanginiz getirebilir? O arşı istiyorum ben. Hani Hudhud Süleyman Aleyhisselam'a onlar hakkında bilgi verirken ne demişti? Arşun azim. Çok büyük bir tahtı var. O kraliçenin demişti. Büyüklükten kası sadece geniş değil. Aynı zamanda çok değerli. Zümrütlerle, incilerle bezenmiş. Böyle şatafatlı bir arş. O arşı bana kim getirebilir? Çünkü onlar Müslüman olmak gelecekler belli. Onlar gelmeden önce bu arş bana gelsin. Bunu dediği zaman Süleyman Aleyhisselam Kudüs'te, Belkıs'ın tahtı nerede? Başkent Sana'nın doğusunda. Aralarında yaklaşık kuş uçuşu 2500 kilometre var. Ona verilen bu büyük saltanata, bu büyük hükümranlığa bakın. Onun tahtını ben buraya istiyorum diyor. Şimdi özel uçak filosu tutsan getiremezsin onu. Böyle geniş bir taht, arş, uçak filosu almaz onu. Önde gelenlerle bu konuyu istişare yapıyor ve onlara... Soruyu hanginiz getirebilir bunu? Burada dikkat çekici bir şey var. Onlar Müslüman olarak bana gelmeden önce. Çünkü onlar gelip de Müslüman olduğu zaman artık onların malının diğer Müslümanlara dokunulmazlığı hakkını kazanacaklar. Müslümanın malı, canı, hırızı Müslüman'a haram değil mi? Onlar geldi biz Müslüman olduk dediler. Taht orada kaldı. Belakası taht istiyor Süleyman Aleyhisselam. Tahta ihtiyacı yolundan dolayı değil. O taht da onun yanında, kendi tahtının yanında basit bir taht. Ama bununla o gelecek heyete kendisine verilen, Allah tarafından verilen büyük hakimiyeti, gücü ispat edecek. Bunun üzerine o danışman grubu, şura heyeti içerisinde bulunan bir ifrit var. Cinlerden azgın bir şeytan var. İfrit, azgın kimse demek. Bizim dilimizde de var, kullanılıyor bu. Böyle ele avuca sığmaz, merhametsiz şiddetli belasından musibetmin emin olmamak kimselere dinler ifrit diye. Kale ufritu min el cinne ene atike qabl an taquma min Cinlerden bir ifrit dedi ki ben sen makamından kalkmadan önce onu sana getir. Ve inni alayhi laqawiyyun emin. Ve muhakkak ki ben ona güç getiren qawiyim ve eminim. Yani o ne kadar büyük olursa olsun, ağırlığı ne kadar fazla olursa olsun onu getirmeye gücü yeten birisiyim. Aynı zamanda da onda bulunan değerli taşları, yakutları, mercanları her ne varsa altınları, gümüşleri muhafaza edecek eminliğe, güvene sahip birisiyim. Ki senin danışma kurulundayım. O güveni kazanmış birisiyim. Ne zaman? Sen bu makamından kalkmadan önce. Genelde bu muhtat oturumlar, istişare oturumları kuşluk vaktiyle başlar günün üçte bir kadar sürermiş. Hani bizim de böyle ülkemizde görüyoruz ya. burada toplanıyor veya şuralar toplanıyor. 3 saat, 5 saat, 10 saat toplanıyorlar. Bunun gibi mutat oturumlar günün üçte bir kadar sürermiş. Yani bu üçte birlik oturum süresi bitinceye kadar ben sana onu getiririm diyor. İfretin. Yani yaklaşık 5-6 saatte getiririm diyor. O zaman için kısa bir zaman. Şimdi de öyle. Şimdi Kudüs'ten kalkan bir hmm. uçak ne kadar zamanda gider oraya? 3 saatten önce gidemez. Yok bu teklif Süleyman Aleyhisselam'a yeterli gelmiyor. Yok ben daha kısa zamanla, daha çabuk olmasını istiyorum diyor. قال الذî ilmun minel ene âtîke bihî ileyke tarfuk. Dedi ki, yanında kitaptan bir ilim olan bir kişi, ben senin bakışın sana geri dönmeden önce onu sana getir. Bakışın sana geri dönmeden. Gözünü aç. İkinci kırpmaya kadar, gözünü kırpmaya kadar o arada getiririm. Bakışın geri dönmesi bu. Gözünü aç, tekrar kapattığın zaman gözün sana dönmüş demektir. Kast edilen bu. Bakışın sana dönünceye kadar, yani gözünü kırpıncaya kadar, kırpmadan önce onu sana getiririm dedi. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا اِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرًا فَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ denen ki fera fe in rabbi ganiyun Akabinde Süleyman Aleyhisselam o tahtı bu övülen, meşhur, dile dolanan Belkıs'ın tahtını yanında konulmuş, oraya getirmiş olarak gördüğünde dedi ki işte bu Rabbimin bir fazlıdır. Keremi lütfudur. Beni imtihan etmek için bu lütfu bana bahşetmiştir. Şükür mü ediyorum yoksa inkar mı ediyorum? Ben köylülük mü yapıyorum? Bunun için bu lütfu bana bahşetmiştir der. Devamında da her kim şükrederse ancak ve ancak kendisi için şükretmiş olur. Ve her kim inkar eder, kafirlik yaparsa muhakkak ki benim Rabbim zengindir. Yani muhtaç değildir. Kerimdir. Kerem sahibidir, ikram sahiptir. Faydası çok olandır. Devamlı olandır. Tahtın gelmesi hakkında İbni Atiye Tefsirlerde şunu aktarıyor. Özellikle Kurtubi tefsirine bu açıkça beyan edilmiş. İbn-i diye bir alim var. Diyor ki, evet müfessirlerin çoğunluğunun bu usta kabul ettiği görüş şudur. Kitaptan ilmi bulunan kişi Asah bin Berhiyya adında birisidir. Asah bin berhiya Ve bu kimse İsrailoğullarına mensup salih ve alim bir kişiydi. İki rekat namaz kılıp İsmi Azam duasıyla dua ettikten sonra Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki Ey Allah'ın Nebisi Uzağa doğru bir bak Yemen'e doğru baktı Ve tahtı yanında gördü O an taht yanına geldi Süleyman Aleyhisselam Daha gözünü kırpmadan Taht onun yanına gelmişti. <gülüyor> Kitaptan ilim bulunan Bir salih kimse Bu işi yapın İfrit gibi gücüne kuvvetine Ve yapabileceği bir şeye yönelmiyor Bilakis Allah Azze ve Celle'den onun yapabileceği, başkasının yapamayacağı şekilde ve kabul edeceği ismiyle dua ediyor. Tefsirlerde bu geliyor. Yani ismi azam duasıyla Allahu Teala'ya dua etti. Salih bir kimse olduğu için de iki dekatta namaz kıldı. Hacetini dile getirme adına. Namazını vesile yaptı. İsmi azam duasını da vesile yaptı. Ve Allahu u Teala dua edince allah Teala tahtı gene tefsirlerde geldiğine göre belkıs memleketinden ayrılırken yedi Kilitli bir odaya kilitlemiş. Yani bir odaya kilitlemiş, üzerinde bir kilit. Sonra o kilitli oda başka bir kilitli odanın içerisinde. O başka bir kilitli odanın içerisinde. Yedi tane kilitli bir odaya kilitlemiş. Tahtına çok değer veriyor çünkü. Toplum nazarında veya tüm ordular nazarında bir değeri var. Çalındı mı haysiyet gitti. Böyle bir değer var. Onların öyle bir tahta karşı yargıları varmış. Ön yargıları. Taht gitti mi, hakimiyet gitti. Krallık gitti. O zaman onu böyle kilit diye kilit diye bir Dip noktaya iyice kilitlemişler. Buradan Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselamın makamına Kudüs'e getiriyor bunu. Getirebilir mi? Getirebilir. Hendi dike biz Nemiül Suresine girerken farklı bir ortama gireceğiz. Girecek mi farklı bir ortama? Evet. Hep yaşıyoruz değil mi? Süleyman Aleyhisselam cinlerden oluşan bir orduyu denetliyor. Hayvanlardan oluşan bir orduyu denetliyor. Hüdud geri geldiği zaman muazere beyan ediyor. Konuşuyor. Onun casusluk almış bilgi getiriyor. Sonra karınca mahallisine giriyorlar. kanıcılar konuşuyor. Sonra bitmiyor ki bununla. İfret din yani. Şeytan. Süleyman Aleyhisselam'ın makamında danışman. Başka birisi çıkıyor. Ta 2500 kilometre ötedeki tahtı dua diyor. Huzuruna getiriyor. Sihirbazlık gibi. Değil tabii ki. Sihirbazlık değil gibi diye özellikle söyledim. Nemül suresi farklı bir sure. Gerçi bugünkü Sayfa ile çıkacağız. Yine eski alıştığımız sisteme döneceğiz de. Peki bu Salih kimse Asah bin Merhiya. Ne yaparak bu tahta getirdi ki 500 km mesafeden? <gülüyor> İsmi Azam duasıyla dua etti diyor haline. İsmi Azam duası nedir kardeşler? İsmi Azam duası Allahu Teala'nın kendisiyle istenliğini izafet ettiği ve istenenini verdiği en yüce, en büyük isimdir. İsmi Azam İmam-ı Azam ne demek? En büyük imam. İmam-ı Azam ki <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Azam en büyük imam demek. Önder, hoca demek. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ebu Hanife rahim bu sıfatın verilmesi evet onun ilmini genişten dolayıdır ama biz onu tevhir ediyoruz. Onun mezhep yorumlarındaki yaşı en büyük olması cihetiyle yaşı en büyük imam İmam Bey Ebu Hanife'dir diyoruz. İsmi Azamla en büyük isim, en azametli, en yüce isim demek. Bu hangi isimdir bilinmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışında insanlardan kimse bilmiyor. İsmi Azam'la ilgili hangi e, lafızlar olabileceğine dair işaretleri var peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı lafızlarla isimlerle dua eden bazı sahabeyi iş diyor. Bu diyor hangi isimle dua etti biliyor musunuz? İsmi Azam'la o isimle dua edildiği zaman Allah o duaya icabet eder ve istenildiği zaman o isteği yerine getirir diyor. ismi yakaladın mı allah Teala o duanı kabul ediyor yani duanı kabul garantisi birkaç lafız var onlardan bir tanesini okuyacağım Ebu Davud Nesai ve İbn-i rivayet ettiği bir hadis-i şerif Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duaden birisini işitiyor ve ismi azamla dua etti vağışlandı isteği yerine geldi diyor. Nedir o lafız? Allahumme inni es'eluke bi enne leke'l hamde. La ilahe illa ente vahdik la şerike leke'l mennan. Bediüs semavati vel ard. Ya zal celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum. Bunun dışında lafızların kullanıldığı başka hadisler de var. Onları da paylaşırım okursunuz ezberlersiniz inşallah. Allahu Teala'dan isteğiniz Hususunda da bunu vesile yapar istersiniz. Diyor ki bu okuduğum duada ve Ey Allahım inni es'eluka ben senden istiyorum. Bi enne lekel hamde. Hamdın övgünün sana ait olmasıyla senden istiyorum. Hamd sana aittir. Sana ait oluşuyla ben senden istiyorum. La ilahe illa ente senden başka hak, mağbud, ilah yoktur. Vahdeke sen vahdesin, teksin. La şerikleke senin şerikin ortağın yoktur. El mennan sen nimet bahşeden mennans. Bediüzzamawati ve el ard sen gökleri ve yeri semawati ve arzı, örneksiz yaratansın. Ya del cəlal ve ikram ey celal, yücelik ve ikram sahibi Allah. Ya hayu ya qayyum ey hay hayat sahibi yeri Allah'ın ya qayyum. Ey kayyum. Yani ayakta duran ve sistemi kurup ayakta tutan Allah. Bu duayı yapınca bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duanın içerisinde ismi azamın olduğunu ve bununla istenildiği zaman ne en başta? inni es erke bi enne hamde. Ben şunlarla senden istiyorum. Yani hamdü sanae't olması ile senden istiyorum senden başka ilah olmadığı ile senden istiyorum tek oluşunda senden istiyorum şerikin olmaması ile senden istiyorum menna'n oluşunda senden istiyorum gökleri yeri örneksiz yaratan olmanla senden istiyorum celal ve ikram sahibi olmanla senden istiyorum hay ve kayyum olan sensin senden istiyorum bu lafıza al zaman Allah Teala onun devamında istenilen şey neyse muhakkak. İsteklerinizi bu duayla isterseniz Allahü Teala'dan mutlaka yerine gelecektir. Rasulün vaadi haktır. Çünkü Rasul kendiliğinden konuşmaz vahiyle konuşur. Evet. Bu Asaf bin Berhiyan'da İsmi Azam duasıyla dua edip ikiye kat sonra Allahu Teala'dan o tahtın Yemen'den Kudüs'e Süleyman Aleyhisselam'ın makamına getirmesini istemişti ve Allahu u Teala'da bunu getirmişti diyorlar müfessirler. Rahimahullah'ın söylediği gibi. Süleyman Aleyhisselam da bu isteğinin de yerine gelmesi ve o tahtın buraya hemen yanının başına konu verilmesinden dolayı bunun Rabbinin bir fadlı keremi olduğunu dile getiriyor. Yani şükür nasıl epilodu? Şükür nimetin Allah'tan geldiğini bilmek. iki dile, dile getirmek. Bak ne diyor? Bu Rabbi. benim Rabbimin fazlından, lütfundandır. Dile getirdi. Sonra, bu nimet hakkında üzerine düşenler yapmak, harama kullanmamak, efendim sonra Allah'a şükretmek. Allah'ım sana şükürler olsun diyerek. Rabbim beni imtihan ediyor. Bu nimete şükür mü edeceğim, nankörlük mü yapacağım? Hangisi ne olmuştur? Daima, daima şükredenlerden olmuştur. İnkar eden olmaz Çünkü biliyor ki şükreden kendisi için şükreder. Ne demektir bu? Men şekara fe innema yeşkuruli nefsih. Her kim şükrederse kendi nefsi için şükreder sadece. Başkası için değil. Niye? Her kim şükrederse bu şükür o nimetin şükredenin yanında kalmasına ve hatta ziyadeleşmesine sebeptir. Yani Allah'ın vahşettiği nimetlerin bekası, devamı için ve o nimetten artması için allah Teala kuluna ne istiyor? Şükür istiyor. Le-in şekertun le-ezidennekum. Şayet siz şükrederseniz le- muhakkak, elbette, yemin arttıracağım diyor Allah'a. Yeter ki kul şükretsin. Süleyman Aleyhisselam da onca nimete rağmen daima şükredemik, kullanmıştır. allah Allahu Teala da onu arttırdıkça arttırmıştır. Hatta öyle ki ona verdiği nimetlere ondan sonra kimseye vermemiştir. O büyüklükte, o değerde, o yücelikte nimeti başkasına vermemiştir. Çünkü o şükrettikçe arttırdı, şükrettikçe arttırdı, şükrettikçe arttırdı. Şükrettikçe arttırmıyor, daima artıyor. Ve o nimet onun yanında baki kalıyor. Nimetin devamına ve artmasına sebeptir şükür. Bu şükrün yerine gelmesine gayret etmek ve Allah'ın nimetlerine şükreder hale bürünmek gerekiyor. O nimetin devamı ve ziyadeleşmesi için. Kim inkar ederse şükretmez de, aksini yaparsa zaten Allah kan iyi. Muhtaç değil ki kulların şükrüne, teşekkürüne ve kerim, kerem sahibi. Onun kereminden hiçbir şey eksilmez. Kime ne verirse seversin? Ne kadar eksilebilir? Parmağın veya iğnenin suya daldırıp çıkarmasıyla orada kalan su kadar eksilir. Ne kadar eksikse. Yani adı ve esamesi es es bile okuması. Bundan dolayı eksilmez diyoruz biz. Allah Azze ve Celle kerimdir. ekramul ekramindir. Azze ve Celle keremini, lütfunu bizim üzerimizden eksik etmesin. Bizi şükredenlerden yapsın. Evet tahta geldi. Belkıs havanesi avanesi. Yoldalar. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ı yani o kraliçeyi imtihan etmek istiyor. Onun basiretli, akıllı bir kadın olduğu belli de. Ancak yine İsrailiyat tür haberlerde şu aktarılıyor. Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'a olan bu ilgisi, yanındaki cinlerin dikkatini çekiyor. Onu kıskanıyorlar ve Belkıs'ı kötülüyorlar. Belkıs'ın aklı biraz karışıktır. Bir de onun ayakları çok çirkindir. Efendim hayvan ayağına benzer diye iki şekilde onu kötülüyorlar. İstaliyat haberlerden bahsediyorum. Doğru olmayabilir, olabilir de. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam onun aklını denemek istiyor. Diyor ki: "Qāl ne lē aršehā nānzur etehdadi mtaqūn imn el nāzīn lāyehdūn." Dedi ki Süleyman Aleyhisselam onun arşını Değiştirin, bakalım bakalım o yol bulabilenlerden mi olacak yoksa yol bulamayan, tanıyamayanlardan mı olacak? Yani tahtını tanıyor mu, biliyor mu? Bakalım. Bunun üzerine onun tahtında, arşında bazı eklemeler yapıyorlar, bazı eksiltmeler yapıyorlar, renklerini değiştiriyorlar, takılarını, efendim süslerini, benzeri şeyleri, onu değiştiriyorlar. Bakalım arşını tanıyacak mı? Arşını tanırsa. Süleyman Aleyhisselam'ın mülküne, saltanatına vakıf olacak. Arşın tanıyamazsa aklının yeterli olmadığı, zeki olmadığı ortaya çıkacak. Deney yapıyoruz. Felem <gülüyor> ma ca'at Arşuk. Qalet ke ve utina'l ilm min qabl hada kız geldiği zaman Süleyman Aleyhisselam'ın beldesine ona dendi ki senin tahtın arşında böyle miydi o değiştirilen şekli bozulan taht ona gösterildi ve senin arşın varmış büyük bir arşın o da bu arş gibi miydi diyorlar sanki o başka bir arşmış tahtmış gibi Belkıs da gariban bakıyor bu taht onun tahtı da ancak o bunu 2500 kilometre geride bıraktıydı kilitleri altında İklemde kalıyor. Yani taht onun tahtı ama kendilerle ile bıraktı altına. Ne diyecek? Tahtım dese günüş duruma düşecek. Etrafındaki insanlara. Yok benim tahtım değil dese onun tahtı akıllı bir kadın diyor ki hu hu. sanki o. Onun gibi. Ne odur diyor ne o değildir diyor. Onun gibi. Bu da aklınlık basiretinin ileride oluşunu gösteriyor. Hu hu. sanki onun gibi. Değil de değil, Arası. o da değil. Arası. ihtimalli. Buradan itibaren bu sözün kime ait olduğu hakkında ihtilaf var. Ondan önce bize bir ilim de verilmişti ve bizler Müslümanlar, teslim olanlar olmuştuk. Diyor. Bu söz tahtın sahibi Belkıs'a mı ait yoksa Süleyman Aleyhisselam'a ait? İkisi arasında bir ihtilaf var. Sanki Süleyman Aleyhisselam'a ait olması biraz daha sözün akışına daha uygun. Yani Belkıs'ın buraya gelmesinden önce onun Müslüman olarak Geleceğe bize bilgisi verilmişti. Ve biz de bundan dolayı Müslümanlar idik. Veya Belkıs'ın sözü, tahtın getirilmesinden önce böyle bilgi bize ulaşmıştı. Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberliği, saltanatı, efendim, hakimiyet hakkında. Ondan dolayı biz Müslümanlar olduk. İki tarafa da meyyal bir cümle. Ve sadeha ha kânet tâbudu min dûnillah, innehâ kânet min gavmin kafirin. Allah'ın dışından ibadet ettiği şeyler onu alı koydu. Muhakkak ki o kafir bir kavimden idi. Bu cümlede gene iki anlama gelebilecek bir cümle. Yani Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın basiretli, ileri görüşlü, aklı yerinde bir insan olduğunu, yetici olduğunu biliyor. Tapındığı şeylerin de batıl şeyler olduğunu farkında olduğunu biliyor. Ama bir kusuru var onun. Kafir bir kavimde. Ve i̇şte burada inancın kişiyi ne tür kabullenmediği, akledemediği veya aklet dışında şeylere yönlendirdiğini de ispatı var. İnanç, batıl inanç, kişiyi kabullenemeyeceği, basiretle reddedebileceği şeylerin içine sürükler, oradan dışarı çıkartamaz. Çıkmaz, çıkamaz. Çünkü kralçe şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla hakkı batılın ayırt edebilecek zeka ve kavrayaşa sahip. Ancak batıl inanç içerisinde olduğu için, batıl inanca sahip kalp, kişinin basiretini, keskin zekasını, ileri görüşlülüğünü yok ediyor. Bir kimse, tahmin edersiniz ki yaygın bir batıl inanca sahip bir toplumun içindeyken, o toplumun içinden çıkıp da bu inancı reddetsin, onların içerisinden ayrılsın, bu çok nadir görülemiyor olaydır. Batıl inancın içerisinde birileri o inancın içerisinde görüyor, bu yanlış, bu böyle bir şey yok deyip, böyle bir şey olamaz, bunun doğrusu şudur deyip ayrılacak, o inancı terk edecek, o ortamı terk edecek, o toplumu terk edecek. Bu tip insanlar çok nadir çıkar. Her basiret sahibinden, akıl sahibinden bu sağdur olamaz. Bu sebeple kadının küfür ehli içerisinde kalması kınanamaz diyor herhalde. Çok ileri görüş. Basiretli ama hakkı batılı ayırdırabilecek bir basiret sahip ama gerek idareci olması sebebiyle gerekse o inancın onu ister istemez o girdaba sürüklemes sebebiyle onların içerisinden ayrılamaması Garipsenecek bir durum değildir diyorlar. Bunun gibi çok insan vardır. Allahu Teala e, hidayet nasip ettiğini bir şekilde kurtulur ama kabullenemediği halde reddetmesi gerektiğine inandığı halde içinde bulunduğu hali kabulleniyormuş gibi, reddetmiyormuş gibi ortada bulunan insanlar fazladır. Ve Belkısı, basiret sahibi, efendim, aklı başında bu kadını, Allah'ın dışından ibadet ettiği şeyler hakka yönelmekten alıkoydu. Mesela dünyada milyarın üzerinde belki Hindu var. Hindu inancına sahip. Hindistan'ın civarında. Bu insanlar hepsi basiresiz. Hepsini akılsız. Hepsini bu inandıkları yolun hak olduğuna teslim oluyorlar. Değildir değil mi? Mümkün değil. Evet. Muhakkak onların içerisinde de ya bu nedir bu yaptığımız? Kesip etini yenilen hayvanı biz kutsuyoruz. İçine yağmurda giren, kanalizasyonda akan nehirlerin bizi Temizlediğini inanıyoruz, kutsuyoruz. Bu yadırganacak bir şey değil mi? Putlara, efendim taşlara, ağaçlara teslim oluyoruz, onlara sığınıyoruz, onların gazabından korkuyoruz. Hiç bu sorgulanmaz mı? Muhakkak sorgulayanlar Ama bu inanış insanlar alır götürür. Hele de böyle bir onları meşgul edecek geçim kaygısı varsa mesela, başlangıcı bir azgın yönetici varsa mesela, Düşünemez, efendim, sorgulayamaz bir meşguliyetler, kaygıları varsa, Çin gibi mesela, Kuzey Kore gibi mesela, baskın bir yönetim varsa, daha düne kadar Rusya gibi baskın bir yönetim varsa, başka bir şey düşünemiyorlar ki. karınları doysun, sırtları pek olsun, ömürler devam etsin, bunun derdinden, bunu saradı mı, tüm nimetler kendi Başka bir şeye zaman ayıramıyorlar zaten. Süleyman Aleyhisselam iki şeyi test etmek istemişti. Bir, kraliçenin aklını, bunu test etti, yerinde buldu. Tahtın kendisine ait olduğunu hissettirdi ama benimdir diyerek de etrafındakilere rezil olmadı. İkincisi de onun ayakları hakkındaki bir iddiaydı. Bunu ortaya çıkarmak istedi diyorlar, tefsirlerdi. Bunu denemek için de Süleyman Aleyhisselam bir oda yaptırmış. O odanın ucunda Süleyman Aleyhisselam var. Odanın girişi dışarıdan. İçeride bu e, avlu dediğimiz kısım. Altından nehirler akan, içinde balıkların yüzlüğü, üzerinde de bildurdan, camdan yapılmış bir satıh var. Zemin var. Sarh diyorlar buna. Yüksek yapı, köşk. Bu köşke girmesini istiyor. Süleyman Aleyhisselam da tahtı içeride. Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna girdirmesini istiyor bu kraliçenin. Gıyle hulis sarh. Ona dendi ki, kraliçeye, bu köşke, yani yüksek binaya gir. Girdi, فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ ve keşefet an سَاغَيْهَا Bu bel kız, kraliçe o sarhı, köşkü, yapıyı görünce onu derin bir su zannetti de sağını, inciğini açtı. Dizi ile topuk kemiği arasındaki şu baldır kısmını açtı. Ne için? Elbisem ıslanmasın diye. Su zannetti çünkü onu, eteğini topladı dizine kadar veya dizinin biraz altına kadar. Bunu görünce Süleyman Aleyhisselam ikinci hedefine dolaşmış oldu. Neydi ki ikinci hedefi? Ayakları hayvan ayağı gibidir diye iddia etmişti cinler. Onu görmüş oldu. Çünkü bir kraliçeye yani bir ülkenin idarecisine şu ayaklarını açtı bakayım denemez. Ona hakarettir. Böyle bir deneme yaptı ve onu da başardı Süleyman Aleyhisselam. Diyorlar tefsirde. ancak ayetle sabit ki böyle bir olay var. Zeminden su akan, üzerinde billurdan zemin satıh olan... Ve şimdi bakanın su zannettiği cam zemini, billur zemini efendim tespit edemediği, göremediği bir ortamdan geçecek. Bu var ayette. Bunun üzerine قال اِنَّهُ سَرْحُمْ مُمَرَّدُمْ مِنْ Dedi ki Süleyman Aleyhisselam elbette ki o billurdan, kavariir şeffaf billurdan, camdan yapılmış, iyice sıvanmış, cilalanmış sağlam bir yapıdır. Sağlam bir köşktür o. Yani ayaklarını açmana gerek yok. Burada işte sağlam billurdan yapılmış yapıyı fark edemediği için e, kraliçe Belkıs mahcup olmuştur herhalde değil mi? <gülüyor> Zeki bir kadın çünkü. Vasiretli bir kadın. Onu fark edemedi. Ama onun fark edememesi bir kusur değil. Zaten kimse fark edemiyor. Bizim camımız gibi olsa cam muhakkak bir şekilde pütürlenir. Efendim, rengini e, bozar veya ışık kırılır orada filan billurdan yapılmış. Nasıl bir şeyse lekesiz sadece su zannediliyor. Suyun üzerindeki o yapı gözükmüyor. Bunu görünce Belkıs Süleyman Aleyhisselam'ın hem aklına hem ileri görüşlülüğüne hem de davasına olan sadakatine vakıf oluyor. Bir de ona verilen hükümranlığın da farkına varıyor. Onun Allah tarafından görevlendirilmiş bir nebi peygamber olduğunu anlıyor. Ve diyor ki ''Gâlet Rabbi inni zalemtu nefsî eslemtü me asuleymanelillahi rabbil alemin. bu arada tane müfessirlerimizden birisi o esnada Süleyman huzuruna giren Belkıs'a Allahu Teala'yı anlattı. Ona kulluk etmenin gereğini ona izah etti ve onu Allah'a davet etti. Allah'ın dışından birilerine bir şeylere ibadet ettiği için onu azarladı diyorlar. E basiret sahibi ise, kavrayışı kuvvetliyse zaten insan Süleyman gibi iyi peygamberler, değerli peygamberlerin davetiyle Hakk'a yönelecektir. Bunun üzerine Belkıs dedi ki Ey Rabbim, muhakkak ki ben nefsime, kendime zulmettim. Ne yaptı zulmetti? Allah'a şirk koştu. İnneş şirke le zulmun azim diyor allah Teala Lokman suresinde. Nedir zulüm? Haksızlıktır. Şirk en büyük zulümdür diyor allah Teala en büyük zulüm şirktir. Niye? Çünkü Allah'a eş koşarsın. Allah'a eş koşmaktan daha büyük bir zulüm, haksızlık olur mu? İşte bunu kastederek inni zalemtu nefsi ben nefsime, kendime zulmettim. Bu kadar açık, ayan beyan deliller, ispatları olmasına rağmen senin yerine bir şeyleri koyarak güneşi koyarak, diğer mahlukatı koyarak sana kulluk etmedim. Bu şekilde kendime zulmettim. Ben Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum diyerek İslam olduğunu, Müslüman olduğunu ilan eder, Müslüman olur. Ve bu şekilde bu kıssada bitti. Bu kıssanın devamında ne olduğu hakkında gene farklı farklı görüşler var. ehl sünnet anilerinin makbul olan görüşleri şu. İsrailiyat e türü dışında bir haber yoktur. Kavmine geri mi döndü? Süleyman Aleyhisselam evlendi, oradan kaldı. Yoksa Süleyman Aleyhisselam'la evlenmedi. O başka bir de evlendi? Olaylar mı yaşandı? Kitaplar dolu bunlarla ilgili. Hikaye ama. Yani zaman geçireyim. faydasız işlerle uğraşayım diye insanlar için çokça İsrail'e tür haberler var. Allahu Teala bu kadarla yetindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun teferruatına girmedi. O zaman ne yapacağız biz? Burada kalacağız. Demek ki bu bizim için yeterliymiş. Allahu Teala bu kadarla yetindiğine göre bu bizim imanımızın artmasına bu kıssadan ibret almamıza, Süleyman Aleyhisselam'ı hayırla iade etmemize, Müslüman olan o için hayırla bahsetmemize, böyle şeylerin de olmuş, bundan sonra olabilecek olduğuna kanaat getirmemize yeterli değil mi? Bu Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssalar görünceye kadar onlar bizim için çizgi filmlerde olan, olması muhal, imkansız şeylerdi. Ama olmuş, yaşanmış. Bundan sonra mümkün mü? 2500 kilometreden bir taht buraya gelir mi göz açıp kapayınca kadar? Gel. Gelebilir. Ha, biz görür müyüz, görmez miyiz? Allah nasip eder bize öyle bir şey? Bilmiyoruz. Ama bunlar mümkün. Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle bunlar mümkün. Keramete buradan bir delil çıkmaz. Sadece kerametin hak olduğuna bir delil çıkar. Keramet haktır. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. E gul gavul Estağfurullah al ve lakum ve l-sairi l ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illâh'in. Estağfurullah ve etûb ileyk. Âkhir davânâ en